7. Kısım Afyon Hayatı Bediüzzaman'ın Tevkifi 1947 senesinin son aylarında, Afyon'dan üç sivil polis memuru, güya memleket çapında gizli bir dini cemiyetin faaliyetine aşina olmak için, Emir Dağı'na gelmişlerdi. Başta Sayık Nursi olarak, nur talebelerini tespit etmeye çalışıyorlardı. Sudan bahaneler icat etmeye tevessül ettiler. Bir numunesi şudur. Bir sivil memur bir kağıda yazıyor. Said'in hizmetçisi buradan Saide rakı aldı ve rakıcı dükkanında sarhoş ve aklı yerinde olmayan bir adama bu kağıdın altına imza atmasını teklif ediyor. O adam diyor, "Tövbeler olsun. Bu yalanı kim imza eder?" Sonra o kağıdı imzalatmaya çalışan fakat muvaffak olamayan memur aynı gece acip bir de işlediği hatasının tokadını yiyor. Şöyle ki Beraber rakı içtiği adamlarla dere kenarında gezerken, aralarında bir kavga cereyan eder, o bedbaht adama orada bir güzel dayak atıyorlar ve tabancasını da alıyorlar. Üstad, faytonla kıra çıktığı zaman, dört beş gün müddetince, beş tayyare üstadı takip ediyor. Üstad, evine girdiği zaman, onlar da Dağından çekiliyorlar. Üstadın sırf imani, uhrevi hizmeti Kur'aniyesine yanlış manalar verdirerek, aleyhte propaganda yapılıyor, ve yukarı makamlara yanlış aksettiriliyor. Risale-i Nur'un teksir makinesiyle intişarı, ve Anadolu'da Nur'ların gittikçe inkişafı karşısında, bu imani hizmeti durdurmak maksadıyla, harekete geçen gizli dinsiz komiteler, hükümete evham verdirerek, aleyhte tahrikat yapıyorlar. Emirdağ, Isparta, Kastamonu, Konya, İnebolu, Safranbolu, Aydın gibi daha birçok vilayet, kasaba ve köylerdeki Nurcuların, evlerinin aranmasına emir veriliyor. Nihayet 1947 senesinin son ayında, Üstad Said Nursi ve 15 kadar nur talebesi, Emirdağ'dan alınarak Afyon'a getirilir ve sorgularını müteakip tevkif ediliyorlar. Ve diğer vilayetlerdeki nur talebeleri de tevkif edilerek Afyon'a celbediliyor. Böylece 3. Medrese-i Yusufiye hayatı başlıyor. zamanın Afyon Mahkemesi Bediüzzaman her girdiği hapisteki mahpusları irşad eder, hapisteki bazı caniler koyun gibi bir hal alır. Hapiste dahi tecrid mutlak içinde bırakıldığı halde, hapishane bir nur mektebi vaziyetine girer. Bunun için girdiği hapishanelere, Medrese-i Yusufiye der. Hatta Denizli Hapishanesi'nde bir kısım gençler, medrese Yusufiye'den ayrılmak istemeyerek, ''Bediüzzaman daha burada kalırsa, biz kendimizi suçlu gösterip ceza alacağız.'' Ondan ayrılmayacağız, Risale-i Nur'dan ders alacağız demişlerdir. Denizli hapsinde, Meyve Risalesi isimli eser telif edildikten sonra, hapishanede tesirli bir ıslahat müşahede ediliyor. Bu vaziyet, düşmanları dahi takdire sevk ediyor. Risale-i Nur'un mahiyetini dikkat ve tefekkürle okuyarak anlayıp, tahkiki bir imana sahip olan halis nur talebeleri, ölümden, hapisten, zindandan ve hiçbir beşeri eza ve cefadan korkmazlar. Mukaddes Kur'an ve iman hizmetiyle vatan ve millet ve alemi İslam ve beşeriyetin ebedi kurtuluşuna çalışırken dinsizlerin düçar ettiği bir zulüm ve musibetle karşılaşırlarsa asla fütur ve ümitsizliğe düşmezler. Hapislere iftihar ve memnuniyetle girerler. Onların tek bir istinat noktaları vardır. O da sırf rıza-i ilahi için ihlasla Kur'an ve imana hizmetleridir. Masum ve mazlumların muhafızı Cenabı Hak'tır. Hiçbir manayaya ehemmiyet vermeyerek, Risale-i Nur'u okuma ve neşretmeye kahraman üstadları misüllü feragatla çalışırlar. Bunun içindir ki 25 senelik müthiş bir istibda da mutlak içinde nurlara çalışan nur talebeleri iman ve İslamiyet hizmetinde sarsılmamışlardır. Zahirde zararlı gibi görünen şeyler hakikatta nimettir. Zahmette rahmet vardır. İman hizmeti uğrunda başımıza ne gelse hayırdır. Biz başımıza geleceği düşünmekle mükellef değiliz. Hizmeti Kur'aniye ile mükellefiz. Biz Rabb-i Rahim'imizin daima inayeti altındayız. Ölsek şehidiz, kalırsak Kur'an'ın hizmetkarıyız. İslamiyet düşmanları bizi müebbet dünya hapsine de mahkum etseler, bizler yine Risale-i Nur'un hizmetindeyiz. Diye iman etmişler ve fakat sadece imanla kalmamışlar, bilfiil fiil de amel etmişlerdir meydandadır. Bu dindar ve vefakar millet, Bediüzzaman'ın doğruluk ve büyüklüğünü ve kahramanlığını bilerek ona o derece itimat etmiştir ki, onun aleyhinde ne propaganda yapılırsa yapılsın, inanmıyorlar. Bediüzzaman'a yapılan zulüm ve işkenceleri işittikçe, ona karşı kalplerinde daha ziyade bir sevgi ve bağlılık husule gelmektedir. Ve diyorlar ki, Bediüzzaman gibi bir din kahramanını ve öyle büyük ve mübarek bir zatı hapislere koymak, onun eserlerinin serbest okunmasına mani olmak, dini Anadolu'dan kaldırmaya çalışmanın ve İslamiyet'i yıkmaya çabalamanın bir ifadesidir diye, komünist ve dinsizlerin yaptırdıkları işkence ve zulümlerin düşmanı kesiliyorlar. Bunun için, hükümet her işten evvel hükümet aleyhinde çevrilen bu planı akim bırakmak için, Bediüzzaman'ı tamamen serbest bırakması lazımdır. Yoksa Bediüzzaman ezildikçe halk hükümet alehıdari olacaktır. Haşiye, bu hakikat 1950 seçimlerinde tamamen tahakkuk etmiş. Bediüzzamanı 25 sene bir istibdada mutlak ve eşet bir zulüm ve müthiş işkenceler içinde bırakan din alehıdari eski hükümet büyük bir ekseriyet tarafından yıkılmış ve dinimizin üzerindeki zulüm ve istibdadı kaldırmakta olan Demokrat Parti iktidara getirilmiştir. Din, vatan ve milletin selameti namına, bu hakikati ihbar etmeyi bir vecibe biliyoruz. Evet, Bediüzzaman, 1944'te Denizli Mahkemesi'nde beraat ettiği halde, Afyon vilayetine bağlı Emirdağ kazasında ikamete memur ediliyor. Orada kendi ahireti ve Risale-i Nur'la meşgul olurken, 1948 senesinde gizledin düşmanları yapılan zulümler az geliyormuş gibi aynı nakarat ile gizli cemiyet kuruyor, halkı hükümet aleyhine çeviriyor, ihtiyarladıkça artan enerjisiyle, kuvvetiyle rejimi yıkmaya çalışıyor. Mustafa Kemal'e İslam Deccalı Süfyan diyor gibi bir sürü bahanelerle 50 Risale-i Nur talebesiyle birlikte Afyon Ağır Ceza Mahkemesine sevk ediliyor ve hapse konuluyor. Yapılan derin ve uzun tahkikat neticesinde bir tek suç delili bulunamıyor. Fakat ne olduysa oldu, ne yaptılarsa yaptılar. Nihayet mahkeme güya kanaati vicdanîyle Bediüzzamana 20 ay ve müdakkik bir alime 18 ay, 22 kişiye de 6'şar ay hüküm veriyor. Diğerlerini de bunlar Bediüzzamanı büyük bir mürşid olarak bilmişler ve içlerindeki derunî boşluğu doldurmak için Risale-i Nur'u okumuşlar diye beraat veriyor. Hüküm alanları da Bediüzzaman'ın kurduğu gizli cemiyete yardım etmişler diye cezalandırıyor. Hükmü derhal infaz edip hepsini tevkif ediyorlar. Tabi'i mahkumiyet kararı hemen temiz ediliyor. Temiz mahkemesi kısa bir zamanda tetkikatını bitirerek, madem Bediüzzaman Said Nursi Denizli Mahkemesi'nde aynı suçtan berayet etmiş, Denizli Mahkemesi'nin kararı hatalı da olsa, temizin tasdikinden geçen bir dava, Tekrar tahtı muhakemeye alınamaz diye verilen mahkûmiyet kararını esastan bozuyor. Bunun üzerine yeniden mahkeme başlıyor. Maznunlardan ne istedikleri soruluyor. O tamamen masum olan nur talebeleri temyiz mahkemesinin kararına uyulmasını istiyorlar. Afyon mahkemesi temyizin kararına uyulup uyulmayacağını uzun uzadıya düşünüyor. Nihayet uyulmasına karar veriyor. Sonra da noksanların ikmali için çalışmaya başlıyor. Fakat bu çalışma bir türlü tamamlanmıyor ve mahkeme mütemadiyen tahlik ediliyor. Bediüzzaman ve talebeleri, hüküm kat'iyet kesbetmeden verilen ceza müddetini hapishanede geçirdikten sonra tahliye edilmişlerdir. Yukarıda anlatıldığı veçile, mahkeme üç seneden beri uzatılmaktadır. Haşiye, bu Afyon mahkemesi sonra iki defa beraet vermiş ve nihayet 1956'da bütün Risale-i Nur külliyatını ve umum mektupları bila istisna bediyü zamana iade etmiştir. Milyarlar defa yazıklar olsun ki vatana, millete ve gençliğimize ve alemi İslam'a en mukaddes iman hizmetini yapan, beşerin bütün manevi ihtiyacını karşılayacak derecede harikulade ve muazzam eserler veren bu dahi ve misilsiz zat mahkemelerden mahkemelere sürüklenmede, hapishanelerde çürütülmeye çalışılmaktadır. Bediüzzaman 20 senede olduğu gibi, şu üç 4 senede de o kadar emsalsiz bir işkenceye maruz kalmıştır ki, tarihte hiçbir ilim adamına bu kadar caniyane bir suikast yapılmamıştır. Denizli hapsinde bir ayda çektiği sıkıntıyı, Afyon'da bir günde çekmiştir. Kendisine bütün bütün kanunsuz muameleler yapılmıştır. Hapishanede tam 20 ay kışın, çok soğuk olan gayrimuntazam bir koğuş içinde, yalnız bırakılarak, Tecridi mutlak içinde imha olmasına intizar edilmiştir. Kışın en şiddetli günlerinde hapishane pencerelerinin iki milim buz tuttuğu zamanlarda zehir verilmiş, ihtiyar çok hasta haliyle aylarca ızdırap çektirilmiştir. Mübarek yatağında bir taraftan bir tarafa dönemeyecek bir hale geldiği zamanlarda bile hizmetine bir talebesi olsun müsaade edilmemiştir. O korkunç şerait altında kendi kendine ölüp gitmesi beklenmiştir. Hastalığı o kadar şiddetlenmiştir ki, günlerce bir şey yiyememiş ve gıdasız kalmış ve çok zayıf bir vaziyete gelmiştir. Böyle olduğu ve çok sıkı bir tarasut ve tazikat altında bulundurulduğu halde, Risale-i Nur'un telifinden geri kalmamış, her hapiste olduğu gibi burada da gizli olarak eser telif etmiştir. Mahpuslar, gizli gizli Risale-i Nur'u elleriyle yazıp çoğaltmışlar ve hapishaneden dışarı da çıkararak neşrini temin etmişlerdir zaman hapiste olduğu günler dahi, Risale-i Nur'un neşriyatı durmamış, perde altında yüz binlerce nüshaları eski yazı ile neşretmeye, nur kahramanı Hüsrev gibi nur talebeleri muvaffak olmuşlardır. Hapishanede zehirlenerek ölüm döşeğindeyken, fırsat bulup ziyaretine varabilen bir talebesine şöyle demiştir. Belki hayatta kalamayacağım. Bütün mevcudiyetim, vatan, millet, gençlik ve alemi İslam ve beşerin ebedi refah ve saadeti uğrunda feda olsun ölürsem dostlarım intikamımı almasınlar Bediüzzaman'ın hapishaneye gelmesiyle çok müstefid olan hapislerden birisi pencereden selam verdiği zaman Sen Bediüzzaman'a neden selam verdin neden onun penceresine bakıyorsun diyerek dayak katılmıştır. Çok mübarek ve çok sevgili üstadlarının hasta ve çok elim vaziyetinde gizlice fırsat bulup görüşmeye çalışan talebeleri, yakalandıkları zaman falakalara yatırılarak dayaktan geçirilmiştir. Fakat onlar bu mezalimden asla yılmamışlar, imandan ve izzeti İslamiye'den gelen bir salabetle, o zalimler vurdukça, onlar da her vuruluşlarında vur vur diye bağırmışlardır. Düşmanın çizmesi boğazımıza bastığı zaman onun yüzüne tükür, Ruhun kurtulsun, cesedin ezilsin hakikatını matbuat lisanı ile de beyan eden üstadları Bediüzzaman'a ittiba etmişlerdir. İşte böyle türlü türlü işkence ve tazikatlarla gerek hapishane dahilinde gerek haricinde hizmetini dahi yaptırmamaya çalışmışlardır. Dünyada hiçbir kimseye yapılmayan zulüm ve ihanet Bediüzzaman'a yapılmıştır. Nihayet 20 Eylül 1949 günü ceza müddetini hapishanede tamamlayarak tahliye edilmiştir. Bütün hapishanelerde hapisler resmi mesai saatlerinde tahliye edilirken Afyon hapishanesinde de saat 10'da adet iken Bediüzzaman'ı fevkalade bir tezahürat ile karşılamaya hazırlanan halkın istikbaline mani olmak için şafak vaktiyle sabah namazı arasında hapishaneden tahliye etmişlerdir. Bediüzzaman hazretleri Afyon'da bir müddet ikamet etmiştir. Bu esnada cezasını çektiği ve temiz mahkemesi mahkumiyet kararını tamamen lehine bozduğu halde üç polise kapısı önünde geceli gündüzlü nöbet beklettirilmiştir. Hapisten çıktığına pişman etmişler ve zulüm ve tazikat devam ettirilmiştir. İki senelik ezici ve eritici bir hapisten çıktığı halde hastalığını sormak için gelenler dahi yanına bırakılmamıştır. Tarişçi hayatında görüldüğü gibi, Rusya’da Rus kumandanı ona serbestiyet verdiği halde, Öz vatanında ve bu mübarek ve muazzaz milleti İslam için her şeyini feda eden Bediüzzaman'ın bayram ziyaretine gelenler dahi resmi memurlar tarafından ziyaretten men edilmiştir. Hatta hizmetçisiyle konuşanlar görülünce sen Bediüzzaman'ın hizmetçisiyle konuştun diye tazdikat yapılarak hüviyetleri tespit edilmiştir. Bütün böyle kanunsuzluklar, halkı Bediüzzaman'a bir kat daha yaklaştırmış, eserlerini arayıp bulmak hususunda adeta bir kamçı tesiri husule getirmiştir. Bediüzzaman aleyhinde propaganda yapan ve yaptıranlardan ise fersahlarca uzaklaştırmıştır. Bediüzzaman'a olan teveccüh-ü âme kırılmaya çalışıldıkça, millet ve gençlik, hususan yüksek tahsil gençliğinin hürmet ve bağlılığı artmıştır. Bediüzzaman aleyhtarlığı yapıldıkça bu bağlar perçinleşmiştir. Menfi propagandalardan maksat, milletin Bediüzzamana olan teveccühünü kırarak, şahsını çürütüp Risale-i Nur'un neşriyatını durdurmaktır. Halbuki Risale-i Nur, müellifin şahsıyla bağlı değildir. Risale-i Nur, Kur'an'ın malıdır. Risale-i Nur, başka eserlere benzemez. Risale-i Nur, başlı başına hüccet ve bürhan hazinesidir. Yani bizâti bürhan ve hüccettir. Risale-i Nur okuyan, müellifin şahsına bakmaz, doğrudan doğruya eserin içindeki hakikatlara, bürhan ve delillere hasrı nazar eder. Bu ve daha birçok hakikatlara binaendir ki, Bediüzzaman'ın aleyhinde yapılan çok dehşetli resmi propagandalar dahi, akim kalmıştır. Ve akim kalmaya da mahkumdur. Evet, bu milleti i İslamiye, vatan ve millete bu derece hadsiz istifade temin eden, Kur'an ve iman hizmetini görülmemiş bir feragat nefisle ve fedakarlıklarla yapan bu büyük müellif ve mütefekkirin, bu derece mahkemelerde sürüklendiğine milyarlar teessüfler yağdırıyor, vatan ve milletin maslahatı namına haber veriyoruz ki, bu iş bir an evvel neticelendirilmeli ve mahkemelere son verilmelidir. Zira Bediüzzaman'ın yaptığı Kur'ani hizmet, İslam dünyası genişliğinde ve cihan şumul bir çaptadır. Bediüzzaman Sayit Nursi hakkında takdim ettiğimiz gayet yüksek hakikatlar ve gayet ali kıymetler delilsiz değildir. İçinde mübalağa yoktur. Şüphe edenler henüz hayatta olan Bediüzzaman'ı yakından tanımakla ve Risale-i Nur'u sebat ve devamla ve niyeti halisane ile okumakla farkına varacaklardır ki biz bu tarihi hayattan naklettiğimiz hakikatları ifade ederken söz ve ifadelerimiz çok sönük olmuştur hem kendilerinin ihlasla bizden ziyade idrak edecekleri kanaatleri bütün beşeriyete ilan etmek ihtiyacına da sahip olacaklardır. Bütün dünya mahkemeleri Gizledin düşmanlarının yaptıkları ithamlara nazaran Bediüzzaman'ı mahkum etmeye çalışsalar o mahkemeler delile istinad ettikçe Bediüzzaman'ı mahkum edemezler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İslamiyet düşmanları tarafından zehirlemelerin hastalıklarıyla daimi yatak içerisinde gün geçirmekte ve şöyle demektedir. Kabir kapısını bekliyorum. Fakat biz Cenab-ı Hak'tan bütün kudret ve kuvvetimizle dua ve niyaz ediyoruz ki, o büyük din kahramanına daha çok uzun ömürleri lütuf buyursun. Zira o gibi Kur'an'ın fedai ve muhlis bir hadimine, o gibi yüksek bir dahiye, o gibi büyük bir mütefekkire, o gibi bir hakikat kahramanına, o gibi nazirsiz bir İslam hakimine, bütün âlemi İslam ve bütün cihan muhtaçtır.